Samansız. This then is stereophonic sound. Sound sculpted in space. Ocak konukmanla güncel sanat konuşmaları. 94.9 Açık Radyo Açık Dergi programı canlı yayınla devam ediyor. Saat 19.05.25 zamansız köşesinin içindeyiz şu anda Burçak Unutman'la birlikteyiz. Ve bu akşam bir konuğumuz var, canlı yayın konuğumuz var. Aslında ilk kez çağdaş sanatı gözlemleyen bir konuğu programa dahil ediyoruz. Pek çok gazete ve dergide konuyla ilgili eleştirileri ve tanımları, tanıtımları yayınlanan Hatice Utkan konuğumuz. Hoş geldiniz. Merhaba, teşekkürler. Evet, bu akşam 6. Contemporary İstanbul'u konuşacağız. 24-27 Kasım aracılığında. Bir takım rakamlar var dilerseniz hemen sayılarla başlayalım ve oradan içeriye yönelik sohbetimize devam edelim. 526 sanatçı 3000 eserle katılmış bu yılki fuara 6.sı yapılan bu yıl 6.sı yapılan fuara ve %75'i hemen sahiplerini bulmuş. Bununla ilgili olarak ilk sorumu yönetmek istiyorum Hatice Hanım'a. Bu eserlerin sahiplendirilmesiyle ilgili neler gözlediniz siz fuar esnasında? Sahiplendirilmesiyle ilgili ilk önce biraz bekledim. Hemen e, ilk açıldığı gün gitmedim, ikinci gün gitmedim. E, özellikle üçüncü gün gittim ki e, eserler e, kimlere satılmış? Daha doğrusu nasıl topluluklara satılmış bunları öğrenmek için? E, yaptığım özellikle Türk galerilerle konuşma konuşmalarımın ardından e, Türk galerilerin çok memnun olduğunu gördüm. Çünkü evet. genelde Türk galeriler, e, evet biz her şeyi sattık. Ve çok memnunuz demişlerdi. Ancak yabancı galeriler ki bu yıl gerçekten çok fazlaydı ve çok çeşitli ülkelerden bir sürü galeri vardı. Hiçbir Türk koleksiyoncunun uğramadığını hatta hiçbir şekilde bir şey satamadıklarını ifade ettiler. Bu da aslında onlar için bir problem yaratmış. Çünkü hani uzak yerlerden geliyorlar bir türlü bütün eserleri getirmek ve her şey sonuçta bir para. Evet. Ve buraya gelmelerin sebebi de bunları satmak çünkü bu bir fuar eninde sonunda. Hatta bu yıl sadece para değil, politik anlamda da bir takım problemlerle de karşılaşıldı. Aynen öyle. Mesela İran'dan bir galeri vardı. Ahmet Morşello diye bir sanatçı, İranlı sanatçı. Ki gerçekten şu sıralar çok önemli sanatçılardan bir tanesi. Kadın erkek eşitsizliği üstüne eserler yapıyor genelde. İran'daki bu konu üstüne değiniyor. Ve... Çok zor getirmişler eserleri. Hatta birkaç parçasını getirememişler hükümetle olan problemler nedeniyle. Buna rağmen kimsenin standa uğramadığını ve hiçbir şekilde ilgi göremediklerini açıkladılar. Mesela geçen yılda aynı galeri vardı. Bu galerin adı Asar Sanat Galerisi. Geçen yıl böyle değildi dediler. Ama bu yıl hani hiçbir Türk koleksiyonerden hiçbir ilgi göremedik. Bunun da nedeni onların açıkladığı kadarıyla hani Türk koleksiyonerler ilk önce Türk sanatçılarla bu işi bu işe başlamak istiyorlar. Ama hani bunu yaparken birazcık da daha eğitimli ya da nasıl derler birazcık daha bilinçli yapılsa bu aslında böyle olmaz. Çünkü neden ee, en azından Ortadoğu sanatını hani çok yakın coğrafyalarız evet. ee, bunu birazcık bilip bu şekilde e, fuara gidip o şekilde bir araştırma yapıp İlk gün gidip hiç kimse bir şey almak zorunda değil. Daha sonradan daha bilinçli bir alım gerçekleşebilirdi diye düşünüyorum. Evet bu hemen beraberinde bir başka soruyu daha getiriyor aslında. Bu yıl fuar bu şekilde gerçekleşti. Yani Türk eserlerine yoğun bir ilgi, yurt gelen eserlere yoğun bir ilgisizlikle karşılaşıldı. Buradan baktığımızda fuarın sonraki yıllarda yapılacak fuarlara ilişkin yabancı ayağıyla ilgili olarak, yabancı galeriler ve sanat sahipleriyle ilgili olarak neler öngörüyorsunuz? Aslında şöyle olabilir. Sonuçta her koleksiyoner bir şekilde bir galeriyle bağlantı şekil içerisinde olur alırken. Bu bir olabilir ya da 2-3 olabilir. Bir galeri yönlendirebilir diye düşünüyorum. Çünkü aslında galerilerin tek amacı Hani satmak ve de çekilmek değil. Aynı zamanda bir şeyleri teşvik etmek de olabilir. Ve bu şekilde de çok daha bilinçli bir... ...fuar alanına dönüşebilir. Çünkü sonuçta bu bir uluslararası fuar. Ve çoğu galeri... ...biz bir daha gelmeyeceğiz diyorlardı. Bu gerçekten... E, ...olmaması gereken bir şey. Çünkü, evet, vahim bir hale getirebilir sonraki yıllarda. Evet, çünkü yani, yani, uluslararası bir fuarla... ...bu kadar aslında ses duy, duyuluyor. Yani sadece orada Türk galeriler... ...olsa belki bu kadar ilgi çekmez. Uluslararası ve 6. yılını ...yılına giren uluslararası bir fuar. O nedenle... Belki de birazcık daha eğitim bilmiyorum belki de o an orada yapılan bazı konferanslarda buna yönelik konuşmalar olsaydı birazcık daha en azından gelecek yıllara daha iyi bir koleksiyoner sayısıyla... ...dönebiliriz diye düşünüyorum ben. Evet burada Burçak sana da bir sorun var merak ediyorum. Yine soru soruyu açıyor. Tam da bu noktada ...acaba senin gözlemin bu yıl ...fuardaki galeriler bir ...strateji sahibi miydiler yoksa ...bu stratejiyi sanatçılardan mı bekliyorlardı? Şimdi stratejiye girmişken ...tabii şunu da belirtmekte fayda var. Şimdi Türkiye'de bir yandan kontemperör ...art fuarları sayısını katlayarak ...artmaya devam ediyor. Yani işte art ...artbeat vardı. Sanat limanında bir yaz sergisi ...bir fuar tadında geçiyor. Şimdi kontemperör zaten vardı. Şimdi işte Altıncısı oldu. Kısaca bu tek e, güncel sanat etkinliği değil. İkincisi mesela Contemporary'yi e, biz daha sene başında Biennial hakkında konuşurken Biennial ile eş zamanlı yapmak istiyorlardı ama o da olmadı. Doğal olarak e, şimdi yabancı sanatçılar ya da yabancı galeri yani sanatçıları temsilen eden galeriler buradaydı ama İstanbul'un o kalabalık dışarıdan gelen güncel sanat e, ortamı ...gitti yani yerini başka bir şeye bıraktı. Evet. Doğal olarak şu anda Türk sanatçılara yönelmesi insanların çok daha mantıklı. Bir de e, bir yandan da işte oradaki galericilerle konuşurken... E, ...yani yabancı galeriler özellikle... ...Türk koleksiyonerlere dair çok çarpıcı açıklamalarda bulundular. Hani işte eşleriyle geliyorlar... E, ...bir bakıyorlar e, sonra güvenemiyorlar... ...soracak birini arıyorlar. Hani bu onların belki de pek de e, hazır olmadıkları bir tüketici profili en basitinden... Evet maalesef hanım e, gezicilerden şöyle bir genel şey, e, genel sonuç ortaya çıkmış. E, beyime bir sormam lazım şeklinde bir şey e, çıkmış, Bu çok önemli. E, i̇kincisi de şimdi e, biliyoruz hani bunu da çok duyurduk buradan. E, işte şu galeri açılıyor, bu galeri açılıyor. Yeni haber aldık bu galeri de açılacak diye. E, güzel açalım galeri, harika bir sürü galeri olsun. Market büyüsün ki rakamlar bunu söylüyor aslında market büyüyor. Evet. E, e, ama hangi stratejiyle yani sanatçı mı galeriyi... E, strateji verecek de ben böyle sanat yapıyorum beni şuralara götürün yoksa galerim mi diyecek kardeşim sen şöyle sanat üretiyorsun şu konulara eğiliyorsun sen benim için uygun bir adamsın hani bu nasıl doğacak açıkçası bunu görmek gerekiyor ki bu anlamda hani bir yandan da Hatice'nin burada olması çok ilginç ve iyi çünkü güncel sanat üzerine yazılıp çize, çizilenlere baktığımızda genel bir olumlama havası var Hatice'nin Hatice de yazılarına bakanlar veya kontemporö üzerine yazdıklarına ...baktığımızda aslında bunun hiç de öyle olmadığını, bu olumlama havasının aslında çok da yapay olduğunu görüyoruz. Bunda da son bağlayacağım, ee, özellikle Contemporary'nin 2010 yılındaki patlamasının en büyük sebebi... ...Sosyete'nin Contemporary'e gelmesi ve bunun işte gazetelerin pazar eklerine haber olmasından kaynaklanıyordu. Doğal olarak ve bu, yani medya için bu, bu türde bir haber... Yani bizim bu tartıştığımız haber biraz daha iç tartışma. Evet ama biz programımız itibariyle bunu sürdüreceğiz. Medyaya yansıma da zaten şu şekilde oluyor. Devrim Erbil'in eserinin üç boyutlu ahali ne kadar da muhteşemdir Evet muhteşemdi ama kontemporary bu kadar mıydı diye de sormak gerekiyor. Sizin az önce ikinizin de aslında gayet zarifane dile getirmeye çalıştığınız meseleyi ben biraz daha sarih bir şekilde herhalde anlatabilirim. Şeyin dışında olduğum için. Disiplin e, dışında <gülüyor> olduğum için. Evet galeriler bir strateji sahibi değildi. Değiller bu stratejiyi maalesef sanatçılardan bekliyorlar. Hatice Hanım'a hemen bir soru daha sormak istiyorum. Özellikle e, şu anda e, Orta Doğu'da ve Arap dünyasında var olan değişim nedeniyle bu yılın teması ve bu değişimin bu temaya etkileri ve sanatçıların buradaki varlıklarına ilişkin, varlık gösterme biçimlerine ilişkin neler söyleyeceksiniz? Şimdi bu yılki tema körfez ülkeleri, yeni ufuklardı. Evet. Ki çok da güzeldi açıkçası. Çünkü görmediğimiz ve bilmediğimiz birçok galeriyle tanıştık ve birçok sanatçıyla da tanıştık aynı zamanda. Ve bu önemli bir şeydi. Bunun dışında zaten şu an Orta Doğu sanatı, daha çok buna bazen Arap sanatı da diyorlar. Şu an gelişmekte olan bir sanat. Ve gerçekten de çok iyi sanat. ...eserler çıkıyor, çok çok iyi... ...yalnız şunu da belirtmek lazım... ...orada bazı galeriler vardı ki... ...mesela Bazel'den gelmiş ama... ...sadece Orta Doğu sanatı satıyor... Hı hı. ...çünkü böyle çok bir iyiymiş. şey... E, ivme ...şey yapmışlar kendilerine... E, koymuşlar ...önlerinde böyle bir amaç var... ...bunu da bu şekilde düşünmek lazım... ...yani neden Avrupa'dan gelen bir... E, ...galeri sadece Orta Doğu... ...sanatı satmak istiyor... Bu da aslında önemli bir şey. Bu konuda yani bu taraftan da bakınca aslında bu da bir strateji olabilir. ya yani Bu bir koleksiyonlar için de strateji olabilir. Bir düşünebilir. Yani acaba neden Bazel'den gelen bir galeri sadece Orta Doğu sanatı satmak istiyor? Çünkü çok iyi işler var. Teknik olarak inanılmaz güzel şeyler çıkıyor. Mesela örneğin Vasim Ahmet vardı. Hı hı. Onun e, eserleri e, hem nasıl derler bir Sonuçta bir amaç var. Bir şey için yapıyor onu. Evet ve son aynı, politik bir iş. Aynen öyle ama aynı zamanda bunu belirli tekniklerle yapıyor. Mesela minyatür ve kolaj yapıyor. Hı hı. Bunlar önemli şeyler. Ve buna göre de bir fiyatlandırma koymuşlar. Bunlar da önemli şeyler. Ama bu galeriler bunu biliyor ve ona göre hareket ediyor. Evet bu güzel bir şey. Bu işte koleksiyonerlerin de birazcık bunu bilmesi gerektiğine inanıyorum ben. Bilse böyle olmaz. İşte, e, oradan şeyi de eklemek gerekiyor. Ee, mesela hani bir güncel sanat işi ya da çağdaş sanat işiyle karşılaştığında insanlar ki bence bu çok bu, kısaca girmek gerekiyor. İşte Türkçe'ye bunun güncel sanat olarak çevrilmesi ama bir yandan çağdaş sanatının postmodern sanatı değil daha önceki modernist sanata sanatı tanımlamada kullanılıyor olması ve durmadan hani contemporary'i bitiriyor muhabbet. En azından evet. contemporary diyor ve hani bunu tartışmıyoruz ama aslında bu tartışılması gereken başka bir şey. ki Fikort'un bu konudaki yazıları mevcuttur. Şu önemli şimdi işte yani insanlar işi satın alırken bir yandan da onun arkasındaki ...felsefeyi de satın alıyorlar. Daha doğrusu o felsefeyle birlikte üretilen veya... ...hani o duruma dair değerlendirmeleri de... ...kendi yanlarına çekiyorlar. Ki birinin sana hikayeyi satma çabasına rağmen. Aha ama işte o hikaye bunun bir kısmı. Hikayenin de altında başka şeyler var. Şimdi Türk koleksiyonerler... ...hani bu dekoratif halıya güzel gidiyor... ...biraz saklasak bu patlardan bir adım gitseler buna bununla karşılaşacaklar. Hı hı. O zaman da hani demiyorum ki biz de çalışsınlar ama mevcut insanlar koleksiyon şey küratörler bu ülkede var. Eee halihazırda birçok galeriye hizmet veren. Yani bu bu hizmeti almakta da Bir sakınca yok yani Tabii ayıp burada, yok bir şey yok. Evet burada da bir ayrımın dile getirmekte fayda var yani bütün koleksiyonerleri bunun içine dahil etmemek gerekiyor. Çünkü burada da ciddi bir ayrım Hı -hı. noktası var contemporary'de tekrar karşımıza çıkan eski koleksiyonerler ve yeni koleksiyonerler. Hı -hı. Buna ilişkin gözleminiz nedir? Eski koleksiyonerler nasıl davranıyor? Yeni koleksiyonerler nasıl davranıyor eser karşısında? Zaten bilinen çok büyük koleksiyonerler var. Ee, ...ve zaten bu kişiler uzun süredir topladıkları için sanat eserlerini... ...onlar e, yeni medyaydı, video işleriydi... ...bunların hepsine zaten vakıflar ve ona göre bir toplama yapıyorlar. Evet. Ama şimdi e, biraz önce aslında burçan dediği çok güzel bir şeydi... ...işte bu tam medyaya yansıması, e, yeni yeni kişilerin orada bir anda boy göstermesi... E, ...ve bu şekilde hani bir... ...popülerlik kazanmasıyla sanırım olan bir şey bu. Ee, bu kadar çok bilinmiyor. Çünkü aslında eski koleksiyonerler... ...yani uzun yıllardır toplayanlar... ...yine Burçan dediği gibi... ...çok iyi küratörlerle, çok iyi sanat danışmanlarıyla çalışıyorlar. Tabii ki de bu insanlar da biliyorlar... ...şu an Arap sanatında neler oluyor. Evet. Arap baharı ile birlikte Arap sanatı ne duruma geldi? Bunları yani bilmek lazım. Çünkü bunları bilince aslında... o ...onun sanata nasıl bir ivme kazandırdığını bildiğinizde o tarafa doğru yöneliyorsunuz. Evet, zaten ve, bilmezseniz Morchedo'nun eserinde okuyabilmeniz mümkün değil. Mi? Aynen öyle ve aslında o yani eseri aldığınızda bir anlamda onu içselleştiriyorsunuz ve bu önemli bir şey. Çünkü Siz bugün bir Arap sanatını destekleyen bir Türk koleksiyoner olduğunuz zaman onların da sanatında bir söz sahibi oluyorsunuz. Ki bu hı hı. önemli bir şey. Çünkü çok yakın coğrafyalar, bunu önceden de söylemiştim. Ama onun da dışında orada bir gelişim var. Onu görmek gerçekten farklı bir açıdan bakmaktır bence. Ve bu kadar yani şu an yabancı medya ve Türk medyasında da çok... ...bahsediliyor yani... ...Arap sanatından da çok bahsediliyor... E ...bu birazcık okuyarak... ...birazcık etrafa daha dikkatli bakarak... ...aslında fark edilebilecek bir şey... ...evet, ee, evet bu akşam fuar contemporary biraz koleksiyonerlik fikri üstünden değerlendiriyoruz. <Gülüyor> Değerlendirmek zorundayız. Çünkü ana akı medyada baktığımızda mesele içerikten öte şununla tırnak içinde pompalandı. Şu kadar eser şu kadar kısa zamanda satıldı şeklinde. Şimdi bunu değerlendirirken acaba Hatice Hanım şuraya kadar gitmeli miyiz? Biz özellikle Ortadoğu'daki eserlerle kurduğumuz ilişki, fuarlarda kurduğumuz ilişkide acaba Türkiye'de herkese de soruyor mu soruyu <Gülüyor> aslında. Bize öğretilen sanat tarihine baktığımızda bu sanat tarihinde sanat tarihi adı altında e, sadece batı sanatının <gülüyor> neredeyse sadece batı sanatın öğretiliyor olması. Dolayısıyla burada e, Orta Doğu'dan gelen eserlerle kurulan ilişkide bir kırılma olduğunu söylersek çok alakasız bir bağlantı yapmamış oluruz diye tahmin ediyorum. Hemen bir şey ekleyeyim mesela bununla ilgili sadece fuar üzerinden değil şu anda İstanbul'a gelen birçok sanatçıla da görüşme halindeyim. Mesela 2010'da biraz o vardı. Yani buraya o orientalist Her, e, sert oryantalist bakış vardı. Ama bu kırılmaya başladı. Çünkü e, yani batı yaşlanıyor. Batının sanatı pratiklerde kalıyor sadece. İşte bu bir pratik ne güzel. İşte günlük hayat, e, günlük hayatta başımıza gelenler, başımıza gelen ama doğuda savaşlar başımıza geliyor. Yani doğuda kan var, doğuda trajedi var ve bu trajedi belki de batının biraz pompalamasıyla devam ediyor. Doğal olarak doğudaki evet. sanat üretimi daha bir başka bir şeyle geliyor. Ama ne nasıl birleşiyor bunlar? Aynı formlarda. Yani ...batının anlayacağı dilden önlerine geliyor... ...ve o zaman da Batı diyor ki... ...aa bir dakika ya burada bir şey varmış... ...hani hı hı. benim gözlemlediğim bu... ...o yüzden de bu Arap Bağrı diye bir yandan... ...çok sıkça konuşuldu fuarda... ...asıl... bu ...ben de Atice'ye bir şey ekleyerek atayım... E, ...soruyu... E, ...açılışta performans oldu ben izleyemedim... E, ...Özgür Erkük'ün... ...Otozit Parazit diye... ...aslında bu performans... E, ...fuar performans meselesi de yeni yeni... ...galiba hepsi tekrarlanmaya başladı yani... Sence niye bu performanslara ihtiyaç var? Aslında Avrupa'daki fuarlarda performans hep oluyordu. Yani Hı -hı. hep oluyor ve aslında e, yani birçok küratörün ya da birçok sanat direktörünün e, öngördüğü bir şeydir. Hı -hı. Fuarda bir sanat olmalı. ya bir Pardon performans sanatı olmalı. Çünkü izleyiciyi içine alıyor. Evet bir algıyı <gülüyor> Aynen o şekilde. O, o yüzden bence olmalı ve bu çok güzel bir şey. E, mesela geçen yıl Art Boss First olmuştu. Nezaket İkici'yle, sen de biliyorsun. Hmm. Ee, ve de Ali Dolanbay'la. Bunlar çok önemli şeyler. Onun dışında... Eraslan'ın sonusu. Evet ona, evet, ona gelecek olursak. E, evet, hep batıya bakmışız. Hep batıdaki sanat diyoruz. Ama hani, orada Rönesans olurken ya da başka şeyler olurken... hani Çin'de hiç mi bir şey olmuyordu? Ya da İran'da neler oluyordu? Onların çok ciddi bir kültürel mirasları var. Hmm. ya Bu birazcık ara araştırılabilecek de bir şey. Yani onların... E, ...geçmişteki... Ee, sanat e, akımları şu anı nasıl etkiledi? Bunların hepsi araştırılabilecek şeyler ve bakılabilecek şeyler ama birazcık merakla da alakalı. Aslında performans sanatı dediğimiz şey de bence o meraka uyandırabilir. Hı hı. Ya ben böyle düşünüyorum. Belki de tek bir gün değil. İlk gün, ikinci gün sürekli bir performans olabilir. Ama ona da hemen şey ekliyorum. Ben fotoğrafı gördüm Özgür'ün yaptığı performansta insanların o sosyetik hani bir kesine giriyor ya fuarlara bir yandan. Bir bakışları vardı. Ana Aa! diye hani o hal vardı üzerlerinde. Hmm. Ha, o hal iyi. Bence o hal bu işin resmi. Yani gerçekten kontemporaryon resmini yap deseler bana Özgün'ün yaptığı performanstaki arkadaki insanların bakışları ve o performansın resmini yaparım. Bu oranın resmi çünkü. O anın gerçekten en iyi yansıması. Yoksa biz bilmiyoruz galericiyle koleksiyoner ne konuştu. Nereden hmm. bileceğiz ya da nasıl şeyler yaşandı. Orada ne komiklikler oldu başka. Ama hani o çok güzel bir görüntü. Yani benim son zamanlarda <gülüyor> en çok dikkatim çeken o. Evet süremizin sonuna geldik ve maalesef parça çalamayacağız bu hafta. E, tamam şöyle... son anonsu bana atarsan. Tabii. Ha. Şöyle bir toparlama yapacak olursak Hatice Hanım öncelikle olarak çok teşekkür ediyoruz katılımından. Ben ötürü çeşitli gazetelerde ederim. ve dergilerde sanat güncel sanat üstüne yazıları yayınlanan Hatice Utkan ya contemporary 6. contemporary bizim için değerlendirmiş olduğu ve galiba bu akşamki güncel sanat konuşmasının sonunda üçümüzün de hem fikir olduğu bir meseleyle buradan ayrılıyoruz. Orada fuar olsun, sanat eseri olsun, bienal olsun, her ne olursa olsun sanatsal bir üründen bahsediliyorsak efendim yüzde şu kadarı şu kadar dakikada satıldığı ...bir borsa mantığı üstünden haber yapamayacağımız noktasında Burçak Söz sende. Bu bizim duyarlılığımızı gösteriyor, bu da güzel bir şey. İkincisi de şudur belki eklemek, sadece günü kapatmak. Aa, salı günleri bundan sonra Kuit'te, e, balyo Sokak'ta... ...zamansız Burçak Konukman ile Kuit etkinlikleri başlıyor. Burada ne olacak? Burada e, radyoda oluşturduğumuz bu e, enerjiyi Kuit'e taşıyacağız... Ve Kuid'de bir yandan eğlenmeye, bir yandan sohbete devam edeceğiz. Haftaya başka bir yerden devam edeceğiz. Doğal olarak iyi vakti olanlar, yoldan geçenler davetlimizdir. kuitte e, de önümüzdeki dönemlerde sanatsal etkinliklerim bir habercisidir diyelim. Sanatı böyle başka yerlere taşımaya devam edelim. Güzel. Çok teşekkür ederiz. Haftaya görüşmek Çok sağ üzere. İyi, i̇yi akşamlar. İyi akşamlar. Zamansız This then